Bilgi Çağın Hukuku programından hepinize merhaba. İyi haftalar Açık Radyo'nun sevgili dinleyenleri. Bugün konuğumuz genç bilişim hukukçusu, avukat Sayın Şebnem Ahi. Merhaba. Hoş geldiniz. Geçtiğimiz haftalarda bir programda daha konuk olmuştu bizimle. Hukuk kaynaklarına erişimle ilgili programda. Bugün daha çok bilişim hukuku konuşacağız onda. Çünkü... Ee, Sayın Şebne Ahi aynı zamanda İstanbul Barosu'nun Bilişim Hukuku Merkezi'nin genel sekreteri. Evet bu yıldan itibaren. Bil fiil bu işlerin içinde sevgili Gökhan Ahi dostumuzun eşi bilişim <gülüyor> hukukçusu ailece hukukçular yani. Ee, şimdi bugün onun yaptığı bir dijital televizyon bilişim hukuku programı olan Diji Hukuk'tan bahsedeceğiz. Ondan sonra da sosyal medya hukukuyla ilgili son haftalarda İstanbul'da yapılmış olan, İstanbul'da ve Kocaeli'ndeydi galiba. Hı hı. Yapılmış olan bir takım etkinlikler var. Şebnem Ahi onlara katılmış bir tanesine. Bir tanesine katıldım. Bize onu özetleyecek. Bir de genel olarak sosyal medya hukuku ve güvenlik konuşacağız. Tamam ben ilk sorumu dinleyiciler adına sorarak başlıyorum. Buyurun. Dici hukuk derken J'le mi, G'le mi? J'le. J'le, tamam. Arada boşluk var mı? <gülüyor> var. Tamam, çok teşekkürler. Tire var sana? mı? <gülüyor> Yok, tire var. <gülüyor> ne yapıyorsunuz Aslında e, ilk başta biz bir bilişim hukuku ile ilgilenen bir büro olduğumuz için ve avukatlığı bu manada e, bu alanda uzmanlaşarak gerçekleştirdiğimiz için yakından takip ediyorduk haberleri. E, sonra fark ettik ki bu paylaştığımız haberler insanların dikkatini çekebiliyor sosyal medyada. Dolayısıyla biz bunları hukuki olarak da aramızda değerlendiriyoruz. İstedik ki e, bunları insanlarla gönüllü olarak paylaşalım yorumlarımızı. Çünkü bu e, yani insanların pek çok... E, bu konuyla alakalı soruları doğabiliyor. Dolayısıyla e, bir avukat arkadaşımla yola başladık. Ya e, Daha sonra başka bir avukat arkadaşımla devam etmeye başladık. E, 30 program oldu yaklaşık. E, araya bir yaz tatili girdi. Sadece, Kim o şimdiki ortağınız? Şimdiki e, avukat Sertel Şıracı. O da Bilişim Hukuku Merkezi'nin e, aynı zamanda genel başkan yardımcısı oldu Hı -hı. bu sene. Hı -hı. E, normalde ne yapıyoruz dersek... O haftanın bilişimle ilgili haberlerini derleyip aralarından daha çok hukuki olarak üzerine değinebileceğimiz e, kısımları ya da o hafta çok gündeme gelmiş konuları e, paylaşıp hukuki açıdan değerlendiriyoruz. Eğer ki o hafta e, bizim yayın saatimize günümüze herhangi bir şekilde yetişmeyen haber çıkarsa ki sürekli oluyor. E, burada gündem biliyorsunuz bizim ülkemizde çok hızlı değişiyor. Tabii. Çabuk unutuluyor. Zaten sosyal medyada doğası gereği de çok hızlı değişiyor günden. Dolayısıyla bizde yeni çıkan bir olay olursa onu hemen Skype üzerinden canlı bağlantıyla ya Hangout'tan ya da işte Skype üzerinden bağlanıp aynı gün yayınlatıyoruz ve bir konuğumuza işte bu bir akademisyen olabilir, bilir kişi olabilir. Danışıyoruz ve bu şekilde 5 dakika içinde kırıp sarı veriyoruz. 5 dakika içinde evet o haftanın yurt dışından Türkiye'den ki yurt dışında olsa bile Türkiye'yi ilgilendiren haberler oluyor genellikle. Kısa bir bülten geçip ardından değinmemiz gereken hukuki konulara değiniyoruz. Bir yayın sıklığı hedefiniz var mı? İşte atıyorum haftada bir. Haftada hani... bir yapıyoruz evet. Hangi ee, günler? Normalde Perşembe günleri yayınlanıyordu. İnternet üzerinden yayınlanan Hı -hı. bir program. Ee, ama şu aralar birazcık sekteye uğradık diyebiliriz. Çünkü belli... Anlaşmazlıklarımız ya da bekleyen anlaşmalarımız diyeyim söz konusu. Yani yaklaşık bir iki haftadır bir beklemedeyiz. Aslında bizim için de bir sezon tatili gibi bir şey oldu diyebiliriz. E, Tabi haber bulmakta zorlandığımız zamanlarda olabiliyor yani sürekli gündem değişiyor ama e, bakıyoruz ki o hafta bir sürü yeni e, akıllı cihazlar çıkmış ama biz bu akıllı cihazın neresinden hukuki olarak değerlendireceğiz dediğimizde. Sonra yeni yeni sorular türetmeye başlıyoruz. Bu akıllı cihazlar bizim hayatımızda ne gibi problem teşkil edebilir? İşte yeni bir uygulama çıktığında aslında bu uygulamada kullanılan kişisel veriler ne gibi ihlaller oluşturuyor? Bunları tartışmamız gerektiği de olabiliyor tabii. Tabii işiniz bu çünkü alanınız bu. Evet sorgulamak Hı. gerekiyor sürekli o Hı -hı. yüzden de. Babafi bence bu beş dakikada bitirmeleri çok doğru bir şey görüntülü iletişimde değil mi? Tabii Radyoda e, yani. radyoda biz işte Banu ile beraber teknolojinin karanlık yüzünü yaparken işte hep 10 dakikalığı hedefliyorduk. Hı hı. Hani işte radyo için bile 10 dakika iyi bir programdı. Evet. Ee, yani 5 dakikanın üzerindeki içeriğin e, maksimum 7 dakika. Sonrası inanın ben kendi programımı bile izlerken bir an dağılabiliyorum. Yani başka başka şey evet. Çünkü internette hı hı. çok az zamanımız var. Kaydetmenizle yayınlanması arası ne kadar süre geçiyor programın? Açıkçası 3-4 gün alıyor. E, o arada işte kaybettiğimiz haberleri e, mecburen ya blogumuzda yayınlıyoruz Hı -hı. ya da e, bir şekilde diji aktüelle e, güncelleştirebiliyoruz. Peki e, hani siz sosyal yani program sosyal medyada var mı? Program sosyal medyada Var. Zaten internette yayınlanıyor. İnternette yayınlanıyor ama. E, o sonra hafta sosyal, medy sosyal medyada da örneğin Twitter üzerinden e, paylaştığımızda hı. ya da bizim e, işte bu programımızın yayınlandığı site tarafından hesapta paylaşıldığında... Hı hı. E, ...kendi çevremizdeki bilişimciler ve hukukçular arasında paylaşılıyor. Diğer yandan izlenme oranlarına bakıldığında da hani e, bu konuyla ilgilenebilecek kişiler üzerinden... Ortalama bir izleyici sayısını elde ediyoruz Ama e, yenilik olarak iTunes'ta yayınlanmaya başladı Program Hı. bütün programlar yüklendi Artık oradan podcast olarak indirilebiliyor Çok güzel Bu bizim için büyük bir avantaj Çünkü bir hafta içerisinde e, yeni ve güncel olarak çok izlenenlere girdi Ne güzel Artık e, sosyal medya hukukuna geçelim mi yavaş geçelim. yavaş Evet Hı -hı. Ee, sosyal medya hukuku aslında nereden e, ortaya çıkıyor? Birazcık ondan bahsetmek isterim. İnternetin yaygınlaşmasıyla kişiler artık bu yeni mecralar üzerinden e, kendi çevrelerini genişletiyorlar. İşte Foursquare, e, Facebook, Twitter, e, Instagram gibi sitelerde, sosyal medyada e, arkadaşlarıyla pek çok bilgilerini paylaşıyorlar. Daha sonra... E, Diğer yandan e, Linkedin ve Google gibi siteler ile e, insanlar iş hayatında network açısından önemli bir yer ediniyorlar. E, nitekim bütün bu internetteki e, paylaşımlarla aslında devlet de bundan yararlanabiliyor ki istihbarat e, olarak da kullanılabiliyor bu bilgiler. E, aynı zamanda şirketler açısından yine e, pazarlama ve reklam amaçlı da kullanılan bir mecra. Dolayısıyla bütün bunlar kullanılırken... E, Pardon aslında eklemek istediğim bir şey daha var. Eserler de internet üzerinden yayınlandıkça e, hem eser sahipler açısından hem de bunları paylaşanlar açısından e, belli başlı sorunlar oluyor. Bütün bu bahsettiğim e, davranışlarda e, kendi hukukunu yaratıyor aslında. Çünkü geleneksel hukuk kurallarını bu davranışlar sırasında paylaşımlar sırasında e, uygulamaya çalışırsak çıkan e, hukuki uyuşmazlıklara ya da işlenen suçlara e, yeterlik kalmıyor. Yani e, ge geleneksel hukuk kuralları bir tarafa bizim e, son 15 yıldır bilişim hukuku diye <gülüyor> e, konuşa geldiğimiz uygulaya geldiğimiz tırnak içindeki bilişim hukukunun e, ilkeleri bile sosyal medyadan çıkan uyuşmazlıklarda bazen e, işe yaramayabiliyor. Evet yani... çünkü e, sosyal medya aynı zamanda çeşitli fırsatları getirdiği gibi tehditleri de beraberinde getiriyor. Dolayısıyla insanlar, e, şirketler, devlet bu üçlü arasında e, hem uyuşmazlıklar hem de cezai bakımından da hmm. suçlar oluşabiliyor. Murat hatırlarsın Vedat Güler'i davet ettiğimizde programa e, birkaç hafta evvel. İnternet kendi ekosistemini yarattı. Dolayısıyla başta sosyal medya olmak üzere. E, bu ekosistem içindeki alt sistemlerin kendine has e, ilişkileri ve özellikleri var. Dolayısıyla tek bir hukuk olamaz. Hani diyorduk ya e, tek bir hukuk sen demiştin. Evet. Aslında tek bu, bir hukukla düzenlenir mi düzenlenmez mi diye. Benim bir yorumum var. İnternet egosistemi yorumdan buna. <gülüyor> bu Çünkü, da güzel. Niye? E, herkesin egosunun konuştuğu bir ortam. E, dolayısıyla da... E, Güç sahibi bilgi sahibi olanın e, Hukuku işliyor burada biraz da Dolayısıyla geleneksel Hukukun da işlemediğini Söylemek mümkün bu açıdan Bana kalırsa egosistem <gülüyor> Uygulamanın içinden gelen Arkadaşımız konuşuyor yani Böyle evet. diyorsa bir bildiği var Öyle mi? Estağfurullah. Peki çözüm e, ne olacak? Çözüm ne olacak? Şimdi bunun çözümünü e, iki gün boyunca konuştuk Biz yakın zamanda 3-4 Mayıs tarihleri arasında e, sosyal medya hukuku sempozyumu düzenlendi. Twitter üzerinden smhukuku hashtag ile duyuruldu. Hesap aracılığıyla yine aktif olarak konuşmacıların her dediği paylaşıldı. E, İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi Yeditepe Üniversitesi Türk Ceza Hukuku Derneği, İstanbul Barosu ve İktisadi Kalkınma Vakfı'nın işbirliğiyle gerçekleştirildi. Bayağı da bir kadro. Evet, evet kadro çok genişti. İki gün boyunca sabahtan akşama kadar sürdü ve her oturumda beş altı tane konuşmacı. Bunların hepsi hakim, savcı, avukat, aynı zamanda gazeteciler, akademisyenler vardı. Emniyet görevlileri vardı. Herkes kendi açısından... Bu problemleri aslında dile getirdi. E, şirketler konuştuğunda birazcık e, insanlar, kullanıcılar tepki gösterdi. İşte sorularla kızıştı ortalık. İnternetten sorular yağdı çoğu e, konuşmacıya. Onlar dev ekranda yayınlandı, onlara soruldu. Hukuki olarak çözemediğimiz ve sürekli karşılaştığımız sorunlarda... ...aslında kızdığımız şeylerde... E, ...normalde karşı karşıya geldiğimiz bir savcı bile orada konuşurken... ...ortalık kapıştı aslında diyebiliriz yani... ...baya ilgi çekeceği de heyecanlıydı. Çok Şebnem Ahim işte. maç gibi evet, anlatıyor gibi evet. anlatıyor bu arada. Gerçekten öyle ama yani insanlar cevap verirken... ...kendileri açısından düşündüğü için... Ee, diğer yandan soran da kendi yaşadıklarını sorduğu için hı hı. E, o tip şeyler yaşandı Bilgi toplumuna geçiş sürecinde sosyal medyanın rolü tartışıldı ee, Sosyal medyanın yükseliş ve bilgilenme hakkının e, konusuna girildi Bunda özel hayatı mı, yoksa devlet sırlarının sonu mu dendi hı. Bu soru sorgulandı Diğer yandan sosyal medyada telif hakları ve reklamcılık konusu oldukça ilgi çekecek, çeken bir e, programdı Fırsat mı tehdit mi dendi e, ...sosyal medyanın karanlık yüzü açısından... ...nefret söyleme tartışıldı. Ki burada yine yakın zamanda olan... ...Fazıl Sayı olayı... ...işte e, Redek'le ilgili yaşanan olaylar... ...bunların hepsine girildi orada... E, Artından sosyal medyanın soruşturulması kısmında emniyet görevleri ve savcılar e, nasıl bir uygulama yürütüldüğünü anlattı bize. E, delillerin nasıl e, işlediğini, dijital delillerin aslında bu alanda büyük bir sorun yarattığından bahsedildi. Hı hı. Sosyal medyada kişisel ticari bilgi güvenliğinden bahsedildi ve e, iki günün sonunda, yorucu bir program sonunda e, biz aslında... Nereye vardık derseniz Sosyal medyanın kendi hukukunun yarattığı sonucuna vardık ee, Bunun bir çözümünün e, Henüz yaratılmadığından Maalesef herkes şikayetçi e, Çünkü bu tip e, konuşmalarda Genellikle kendimiz çalıp Kendimiz oynuyoruz Çünkü kanunu değiştirmediğimiz sürece Hiçbir şey de değişmiyor diyebiliriz. Bir dakika bir dakika şimdi burası çok önemli bu Sonuç bölümü çok önemli Bunu, Bunu böyle çabuk evet. geçiştirmeyelim Çünkü dinleyicilerimizin de Aklında kalması gereken bölüm herhalde buradan çıkan ortak o deklarasyondur. Biraz daha hukuki kısımlarını konuşacağız. Tamam. <gülüyor> evet, önce bir Vivaldi e, dört mevsim yaz mevsiminden bir crescendo dinleyelim, sonra devam edelim. <gülüyor> Radyo 94.9 Bilgi Çağı'nın hukuku programındayız. Vivaldi, Yaz, Dört Mevsim ve evet. Niye? Çünkü bugün pazartesi. Uyanmamız pazartesi lazım. sendromu basmadan sevgili dinleyenlerimizi böyle hareketli parçalar çalmayı seviyoruz bu programda. Evet, bugün konuğumuz Sayın Avukat Şebnem Ahi'di. İlk yarıda onun yaptığı bir dijital televizyon programından Ayrıntılı olarak söz ettik Deji Hukuk'tan. Ayrıca e, son bir aydır Türkiye'de, İstanbul'da ve e, yakın çevresinde birden çok sosyal medya ve hukuk konulu etkinlik yapıldı. Onlardan Sayın Ahi kendisinin katıldığı bir tanesini bize özetledi. Baya renkli bir e, özetleme oldu bu. Heyecanlandık <gülüyor> dinlerken. Çünkü herkesin hayatında yani e, ben kullanmıyorum deyip böyle snobe edenler dahil herkes bir yerinden sosyal medyayı kullanıyor yani e, zaten en çok da Facebook sayfası açıyorlar e, belli bir yaşın üstündekiler Onun altındakiler daha ziyade Twitter'dan e, ne hattalıyor Lütfen e, hemen söyleyeyim. Aslında öncelikle ö, eskiden de gençler, çocuklar Facebook açıyorlardı. Facebook sayfasında Facebook'ta daha aktiflerdi. Fakat sonra fark ettiler ki anne babalar anne da bab Facebook'ta ve onları izliyor. Daha önemin olmak için Twitter'ı tercih ettiler. Diyorsun. Et. Allah'tan Twitter'da yoklar. Benim bütün akrabalarım Facebook'ta var. <gülüyor> Sen Twitter'da onların olmadığını zannet bakalım daha. <gülüyor> önemli ama kimse kimsenin kim olduğunu bilmiyor özellikle açık seçik söylemiyorsanız. Evet, evet. evet. evet. Her neyse e, bunlardan doğan hukuki sorunlar ya da konular e, gerçekten önemli. Şebne Mahide... E, Alt başlıkları anlattı bize ve sonuç bölümüne geldik. Onu, orada müzik için bir ara vermek istedik. Şu sonuç bölümünü bir daha tekrarlayalım daha da bence. Daha böyle yavaş, sakin, derin. Sosyal medya hukuku e, bu bahsettiğimiz alanlarda nasıl e, uygulanır dersek aslında genelleme e, yaparak birazcık da anlatmak gerekecek. Ee, şimdi sosyal medyayı aktif olarak işte Facebook, Twitter Foursquare, Instagram gibi sitelerden e, Birçoğumuz Kullanıyoruz ve bu Sitelerdeki paylaşımlarımız sırasında Sadece e, kişisel Verilerimiz değil e, Aynı zamanda izimizi Sürdüklerinde e, bizim Hakkımızda pek çok yan bilgiye ulaşabilecekleri Bilgileri de paylaşıyoruz Dolayısıyla kısa bir Süre sosyal mühendislik yapılıp da bizim hakkımızda bilgi toplanılmak istenilse... ...sosyal medyada e, pek çok bilgiyim bilgimiz ortada. Ondan alası yok diyorsunuz. E, aynı zamanda da e, kişisel verilerimizi de paylaşıyoruz. Kendi elimizle. Hem de kendi rızamızla. Evet. E, bu bilgiler hangileri? Fotoğraf, işte kişinin ismi, kimlik bilgileri... Yeri geliyor devlet veya e, özel ya da yarı özel yarı kamu e, kurumlarıyla da bu bilgileri paylaşıyoruz. Daha çok hukuk, sağlık, emniyet, e, sigorta gibi alanlarda da bunlar depolanıyor. Tüketim tercihlerini paylaşıyoruz. Tabii mı? tüketim tercihlerimizi paylaşıyoruz. Nerede olduğumuzu. Kimlerle olduğumuzu evde olup olmadığımızı politik görüşünü politik görüşümü e, cinsi tercih cinsel tercihlerimi, mi e, diğer yandan e-ticaret sitelerine giriyorum e, alışveriş yapıyorum bu sırada e, hangi tür reklamlardan hoşlanacağım bilgilerine erişiliyor ya da e, banka uygulamalarına girip para aktarıyorum ve bütün kişisel bilgilerimi bu uygulamalarla paylaşıyorum. ...bir parçası olarak da benim en sevdiklerimden bir tanesi... ...bu benim dayım diyerek anne kızlık soyadımızı paylaşıyoruz. Evet, bu da çok tehlikeli mesela. Evet. Ben bunun haberini aldığımda açıkçası değiştirdim Tabii. bankadan arayıp... ...çünkü her şey ortada olabiliyor bir anda. Tabii. Yere gelmişken o cümleyi bir açalım... Anne kızlık soyadı bankalarda ya da bize sorulan diğer yerlerde sadece kimlik doğrulama amacıyla kullanıyor. Ve evet. gerçekten annenizin gerçek kızlık soyadı olması gerekmiyor. Evet, Sizin herhangi bir şey soyadı. söyleyebilirsiniz. Tabii unutmamak gerekiyor ona da. E, bir, evet iyi oldu. Bazı bankalar bu arada usul hakkında küçücük not düşeyim. Tabii. Onun hani politically correct way diye bir şey vardır kavram. Politik açıdan doğrusunu söylemek kaygısı duyulduğunda şöyleye çevirmiştir. Ee, annenizin evlenmeden önceki soyadı Oo. sorarken öyle söylüyor soruyorlar benim de onu kullanma hoşuma gidiyor açıkçası pardon kapattım pardon <gülüyor> <gülüyor> e, bu kişisel verilerimizi paylaşıyoruz peki bunlarla Neler gelebilir başımıza? Ee, çok ciddi sorunlarla karşılaşabiliriz. Ee, bunlar bu bilgiler kredi bilgilerimiz, kredi kartı bilgilerimiz, kimlik bilgilerimiz kullanılarak sahte kimlik oluşturulabilir. Bu bilgilerle e, nitelikli hırsızlık ya da dolandırıcılık suçları işlenebilir. Diğer yandan kişisel verilerimizin paylaşılması sebebiyle hakaret ve özel hayatın gizli ihlal suçları işlenebilir. Peki bunlarla karşılaştığımızda ne olacak dersek? O zaman e, en yakın savcılığa ifade vermeye ya da zararımız söz konusuysa mağdur olduysak bu verilerimiz bir şeylerde kullanıldı ve üçüncü kişilere zarar vermişse bu durumda biz de mağdur olmuş oluyoruz. Ve bunun için de gerekirse tazminat talebinde bulunabilir mahkemelerden. Onun dışında kullanıcıların aslında bu bilgiler açısından hem bilgi alma hakkı olduğu kadar rızasıyla rızasının alınarak... Bilgilerinin toplanması gerekiyor. Dolayısıyla internet sitelerinin sahiplerini de aslında ilgilendiriyor bu durum. E, toplanan veriler e, bir gün bu kişinin aleyhine e, toplanmış şekilde karşısına çıktığında e, TCK'da düzenlenen bir maddenin ihlali haline geliyor. Bu madde de diyor ki siyasi, dini, felsefi, ırkı ve cinsel bilgilerini yani hassas kişisel verileri kaydedip depolamak suçtur diyor. Yani e, bu bilgilerin hepsinin birden toplanıp bir kişinin işaret edildiğini düşünebiliyor musunuz? Ki bu bilgiler e, bir internet sitesine girdiğinizde çerezler vasıtasıyla toplanıp size kişiselleştirilmiş reklam sunulacağı zaman yine sınıflandırılarak aslında bu suç işlenmiş oluyor. Dolayısıyla yakın zamanda e, ünlü bir telekomünikasyon firmasıyla yaşanan e, bir şirketin ortaklığı sebebiyle yaşanan olayda da aynı şekilde BTK'nın verdiği bir buçuk milyon dolar, bir buçuk milyon TL'lik ceza da Buna ilişkin bir olay aslında. <Gülüyor> o konuda ilk programlarımızın birinde konuşmuştuk burada hatta. Kısaca yurt dışındaki e, duruma da bakacak olursak aslında İngiltere ve Amerika'da ciddi anlamda sıkı kurallar uygulanıyor bu konuda. E, özellikle İngiltere'de sırf e, çerezlere dair bile hukuki bir e, uygulama var ki kişiler siteye girdiği zaman hakkında toplanacak bilgileri bile bu açıdan e, ne amaçla toplanıyor, ne kadar süreyle toplanıyor ve e, ne zaman silinecek, ticari amaçlarla kullanılacak mı e, bunları bildirme ve gerekirse kişiyi bundan e, rıza göstermeme hakkı tan tanınması gerektiğine dair kanunlarda düzenlenmiş durumda. Maalesef bizde kişisel verilerin e, korunmasına dair bir kanun yok. Yaklaşık 20 yıldır taslak şeklinde. E, inşallah bir gün bizim de böyle bir kanunumuz olacak temennisi içerisindeyiz. Bunlar Şebnem Ahi'nin görüşleri mi? O sempozyumun ortak ortak çıkan sonuçlardan ama aynı var. zamanda kendi görüşlerim de tabii ki var içerisinde. Elbette. Hı -hı. E, maalesef bu ortak bir sorun. Çünkü bütün sempozyumlarda da benzer sonuçlara varılıyor yine. Genel sapmalar. Evet, genel sapmalar. Aslında bunun için daha çok çalıştaylar oluşturup e, kanun metninin hazırlanarak yine e, tasarıların düzenlenmesi e, ve son kişisel verilerin korunmasına dair tasarılarını da bence düzenlenip kabul edilmesi artık Hı -hı. gerekiyor. Hı -hı. E, bugünkü programımızın sonuncu dakikasındayız. E, kapamadan evvel, alasmaldık demeden evvel sevgili dinleyenlerimizi. Son olarak eklemek istediğiniz bir şey var mı sosyal medya ve hukuk sempozyumu konusunda diye soralım. Bu sempozyumun sonunda yine anladığımız şeylerden biri nasılsa biz bu sosyal medyanın kullanımından vazgeçmeyeceğimiz için en azından kullanırken... ...gerekli sözleşmeleri incelememiz... E, ...bizim için önemli... ...yine kötü niyetli kişilere veya zararlı yazılımlara... ...karşı gerekli güvenlik önlemlerini... ...almamız önemli... ...ve bütün kişisel bilgilerimizi ortaya saçmamamız... E, ...gerektiğini de hatırlatmak gerekir... Lost'ların her zaman... ...hatırlattığı konu... Evet. Çok mi? hoşuma gitti başkasından duymak... <gülüyor> değil mi? Peki sevgili dinleyenler... E, ...teknik masada... ...arkadaşımız Volkan Ağar... E, ...bizler... Alas aldık diyelim. Hoşçakalın, teşekkür ederim. Şebnem Ahire, teşekkür edelim. Evet, çok teşekkürler. Önümüzdeki hafta yeni bir konu ve belki de bir konukla birlikte görüşmek üzere. Hepinize güvenli günler, hoşçakalın.